Merhaba, Avrupa Birliği büyük ekonomilerden sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin taahhütlerini en geç Haziran ayına kadar alabilmek için uğraşmaya başladı. Birleşmiş Milletler Kasım ayı sonunda başlayacak ve iklime ilişkin yeni bir küresel anlaşmaya varmanın hedeflendiği konferansın hazırlıklarına şimdiden başladı. Konferansa Fransa ev sahipliği yapacak. Bu da konferansın başarılı geçmesi için Avrupa Birliği'nin çabalarının artmasına yol açıyor. Pazar günü Cenevre'de başlayan görüşmelerden çıkacak taslak müzakere metni Mayıs ayında ülkelere dağıtılacak ve Avrupalı ülkeler bu sayede nihai anlaşma öncesinde hazırlıklarını yapabilecek. Reuters'ın ulaştığı bir Avrupa Birliği belgesinde yılın ilk yarısındaki öncelik büyük ekonomilerin amaçlanan ulusal katkılarını 2015'in ilk çeyreğinde ya da en geç Haziran ayına kadar birlemesi için azami baskıyı uygulamak olmalıdır deniliyor. Belgede aynı zamanda Avrupa Birliği'nin içeride ve dışarıda ulusal parlamentolar, yerel otoriteler, sivil toplum, özel sektör ve gazetecileri de hedeflemesi ve sürece dahil etmesi gerektiği belirtilmiş. Avrupa Birliği daha önce emisyonları 2030 yılında 1990 seviyelerine göre %40 oranında düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Benzer bağlayıcı taahhütleri diğer endüstrileşmiş ülkelerin de vermesi gerekiyor bu süreç içerisinde. Gelelim Antalya'ya. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından imar planı onaylanan HES, yılda 1 milyon kişinin rafting yaptığı Köprülü Kanyon Milli Parkı'na komşu olacak. Sol haber portalında yer alan habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Manavgat'a bağlı Deirmenönü köyü yerleşim alanının sınırlarında HES yapılması için 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planıyla 1 bölü 1000 ölçekli uygulama hazırlanmasının uygun olduğuna ilişkin imar ve Şehircilik Komisyonu'na da bu raporu görüşmüş Bölgeye HES kurulmasının uygun olduğuna ilişkin rapor AKP grubunun oylarıyla kabul edilmiş. CHP'li üyeler karşı çıkarken MHP'li üyeler ise çekimser kalmış. HES'in yapılacağı alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 1 bölü 100 bin ölçekli Antalya, Burdur, Isparta çevre düzeni planında orman alanı olarak görülüyor. 1 bölü 25 bin ölçekli çevre düzeni planında bulunmayan bölgeye yapılacak HES, yılda 1 milyon kişinin rafting yaptığı Köprülü Kanyon mini Parkı'na Komşu. Şubat ayın meclis toplantısında konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'de daha önce Ahmetler Köyü'ne yapılmak istenen HES'le ilgili sıkıntılar yaşandığını ve projenin iptal edildiğini hatırlatarak yöre insanının yapılmak istenen yeni projeyle ilgili kaygılı olduğunu söyledi. Anlaşılan yeni direniş haberleriyle programımızda karşılaşabiliriz. WWF Türkiye projeleri için doğa dostları Mertem, Tolga ve Burak 1 Mart Pazar günü Rantalya'da koşuyor. Tek direkleri sizin onları koşu boyunca alkışlarınızla desteklememiz ve koşudan önce WWF Türkiye'nin Kaşkekova projesine katkıda bulunmanız. Verdiğiniz maddi destek WWF'in Kaşkekova projesine aktarılacak ve nesli tehlike altındaki orfozların korunmasıyla bölgede sürdürülebilir turizme destek için kullanılacak. WWF için koşan koşucuların hepsinin ilgi ve çalışma alanları birbirinden farklı. Kimi profesyonel yüzücü, kimi akademisyen, ortak noktaları ise Kaş sevdalısı olmaları. Tolga Kaş'ın korunmasına elinden geldiğince destek olmak için Meltem Kaş'ın simgesi orfozların tükenmemesi için, Buraksa orfozların nesini tehdit eden yasa dışı avcılığa dur demek için Rantalya'da yarı maraton koşacak. Ekonomisi temelde turizm, balıkçılığa dayanan Kaşgekova bölgesinin denizel biyolojik çeşitliliği yasa dışı balıkçılık, doğal yaşam alanlarının kaybı nedeniyle tehdit altında. Bölgenin simgesi haline gelmiş orfozlarsa bu tehditlerden en çok etkilenen türlerden biri. Avlanmazlarsa evlenmişlerdir. 50 yıla kadar yaşayabilen Orfozlar hem Akdeniz ekosistemi için hem de yerel ekonomi için çok önemli. WWF bu nedenle Kaşkakova bölgesindeki sürdürülebilir turizm projesi kapsamında orfozları koruyor. WWF Türkiye tarafından yapılan açıklamada orfozların yok olmasına izin vermeyin, Kaş için, dünya denizleri ve orfozlar için koşucularımıza destek olun denildi. Destek için yapmanız gereken Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın www.org.tr adresine girmek ve oradaki adımları takip etmek. Doğa dostu ve insan dostu ürünlerle türeticileri bir araya getirerek gezegenimiz üzerindeki ayak izini azaltmak için yola çıkan goodfortrust.org'un üretici modülünün desteklenmesi için başlattığı kampanyada sürmeye devam ediyor. İyiliklerin, güvenin, ekolojik ve sosyal açıdan adaletli ilişkilerin paylaşılarak çoğalması için insanları bir araya getirmeyi amaçlayan goodfortrust.org için fongogo.com'da başlatılan kampanyada şu ana kadar